Seyyid Abdülkadir-i Geylani Kaddesallahu Sırrehü'l-Aziz Daima hamd ederim âlemlerin Rabbine. Salat ve selam olsun yüce Peygamberine. Tüm iyilikler olsun âline, ashabına. Sevenleri girmesin cehennem girdabına. Cenab-ı Hak eyledi bizi Habibe ümmet. Onların sevgisinden kalbe yayılır lezzet. Sahabe sevgisiyle gelin dostlar yanalım. Vahdetle bütünleşip hak yolda kaynaşalım. Ya Rabbi habibinin övdüğü bu alimler hasta gönle şifadır. Onlardır bize rehber. Emsalsiz hallerini anlatamayız bizler. Kendileri hakkında şu müjdeyi verdiler. Önceki güneşlerin hepsi battı ve gitti. Bizim güneşimizse batmayacak ebedi. Ta kıyamete kadar ona uyan kimseler, darda kaldıkları an ondan yardım görürler. Gelin dostlar, bizler de kervana katılalım. Nefsle mücadelede yardımını alalım. Abdülkadir Geylani, Gönüller ateşleyen bin seneden biridir, Düşmedi hiç dillerden. Seyyid Abdülkadir Geylani Kaddesallahu ALLAHU SIRREHÜL Velayet simasının batmayan güneşidir. Kendinden sonra gelen evliya önderidir. Evliyalar feyz aldı o mübarek kalbinden. Her asırda sevildi, gitmedi gönüllerden. Kurtuluş anahtarı oldu onun sevgisi. Onun asrından sonra doğmamıştır böylesi. Güzel menkıbeleri, fevkalade halleri, Dilden dile dolaşıp, fethetti gönülleri temiz olan nesebi gider Resulullah'a şereflerin güzeli bu şeref yeter ona onun yüksek halleri asla sığmaz kitaba doldurmaktan da zordur denize bir bardağa anlatılamaz asla halleri anlaşılmaz onun gibi bir veli bu dünyaya hiç sığmaz 1077 İran, Geylan şehrinde doğdu. Sonra Bağdat'a gelip alimlerden okudu. 1166'da Bağdat'ta vefat etti. Namazın kılmak için sevenler akın etti. Kabri ziyaret eden sıkıntıdan kurtulur. Bereket ve feyziyle yeniden doğmuş olur. Türbesinin gölgesi bile yeter bizlere. Gölgede kalan etler pişmemiştir ateşte. Fıkıh, hadis ilminde büyük müçtehit oldu. Önce idi sonra hanbeli oldu. İnsanlara ders verdi, İslam dinini yaydı. Meşhur olduktan sonra tasavvufa çok daldı. Babası, Ebu Salih, Ümmü'l-Hayr annesi. Ceddi daim olmuştur, evliyanın rehberi. Kur'an'ı ezberledi, ilim tahsil eyledi. Bağdat'a geldiğinde yirmiden küçük idi. Birçok meşhur alimden usanmadan ders aldı. Daha gençlik çağında alimliğe adaydı. Coşkun nehirler gibi, İlim akmıştı ona, Bunları saçtı bir bir önüne oturana. Güzel ahlakı! İbni Kudame diyor, Abdülkadir Geylani, Orta boylu, zayıfça, geniş göğüslü idi. Bedeni buğday tenli, sakalı uzuncaydı, Kaşları çok yakındı, şemail harikaydı. Bazen hafif konuşur, bazen de gür sesliydi. İlim, akt ve vefada gerçekten hazineydi. İlmi ile amildi, benzeri bulunmazdı. Zor sorular sorulsa, cevaplar kaçınmazdı. Bütün güzel huyları vermişti ona Allah. Oydu gıda, o idi rahmetullah. Fazlaca sükut eder, Daima az konuşur. Herkesi kabul eder, yardım eder, yorulur. Bağdad’ın günahkarı tövbe edip feyz aldı. Atladı menzillerden, yükseklere tırmandı. Hristiyan Yahudi meclisinde yer aldı. Tattı İslam nurunu nice filiz canlandı. Doğruyu söylemekten asla hiç çekinmezdi. Onun ağır sözünden halife gücenmezdi. Ebu Vefa Yalayı halife el-Muktefi kadı tayin edince ona şöyle seslendi: Müslümanlara zalim birini tayin ettin. Yarın hak huzurunda ne cevap vereceksin? Halife alınmadı, korktu, fazla ağladı. Hatasını düzeltip, tayini geri aldı. Devrinin imamıydı, asrının kutbu oydu. Sohbetine gelenler, berekete boğuldu. Kimseyle kıyaslanmaz, şeyhlerin ulusudur. Asiler sığınağı, peygamber mahbubudur. Ehli sünnet olanlar, onunla kuvvet buldu. Devrinde bid'at ehli, eridi ve kahr oldu. Davranışı dürüsttü, hareketleri iyi. Denizler ötesine yayıldı keşifleri. Uzak memleketlerden huzuruna geldiler. Alim, hükümdar, vali, muradına erdiler. Hadis, fıkıh, vaazda ve hakikat ilminde asrının bir tekiydi, yok idi yeryüzünde. Özü sözü doğruydu. Fazla kelam etmezdi. Emri maruf hakkında asla ihmal etmezdi. İster halife olsun, isterse olsun sultan, hakikati söylerdi, hiçbir korku duymadan. Kimseden çekinmezdi. Zalimi hiç sevmezdi. Onu kınayan olsa cevap bile vermezdi. O dünyaya gelmeden, Ehl-i sünnet zordaydı. Mü'minler meclisini en büyük nimet saydı. Onun sözü dinlendi, bid'at ehli oldu. Yayıldı ehl-i sünnet, fesatçılar uyudu. Fukaha ve fukara beyninde Abdülkadir, hiç şüphe olunmasın, daha fazla sevilir. Her sınıftan insanlar koşarak geldi ona. Sundu Resul Nurunu önüne oturanı, takvası kuvvetliydi, zühdten hiç ayrılmazdı, akılları durduran birçok keşfi vardı. Şeyhlerin ulusuydu, büyüklüğü sevmezdi, misafirsiz olarak geceyi geçirmezdi. Daima koşar idi fakirin yardımına, Düşküne yardım etmek huzur verirdi ona. Yanında oturanlar, talebesi olanlar, sabrına hayran idi, ona çok bağlandılar. Gurbete çıkar ise sevdiklerinden biri, hakkındaki sevgiyi muhafaza ederdi. Bir kimse şayet ona bir kötülük ederse, asla ona kin tutmaz, bağlar idi kendine. Verdiği sözü tutar, hainlik etmez idi. Helalden kazanarak fakirle birlik yerdi. Ekip biçen, öüten bir vekili var idi. Yaptığı pideleri fakirlere verirdi. Hediyeyi reddetmez, yanındakine verir. Şayet artacak olsa kendisi nimetlenir. Hediyeye mutlaka mukabele ederdi. Muhatabı alınca gerçekten sevinirdi. Abdülkadir Geylani her zaman şöyle derdi. Fakire yemek vermek her şeyin en iyisi. Güzel ahlak da iyi yemekten sonra gelir. Dünya bana verilse bırakmam hiçbir fakir. Bin altınım olsaydı fakirlere verirdim. Hiçbir malım olmadan geceyi geçirirdim. Uzun zaman Bağdat'ta talebeyle uğraştı. Boş kaldığı zamanlar nefsiyle savaştı. Uzlete çekilerek uğraştı riyazetle, sonra seyyah olarak savaştı nefsiyle. Daha bir başka oldu kurulan bu meclisler, sundu ilim ve feyzi, çok artmıştı talipler. Marifet saçan dili, saçtı ilahi hikmet herkes yanına koşup yaptı onunla sohbet öküz ve o Abdülkadir Geylani küçük bir çocuk idim çift sürmek maksadıyla tarlaya gitmiş idim tutunmuştum öküzün sallanan kuyruğuna ardından gidiyorken şöyle söyledi bana sen böyle yapmak için asla yaratılmadın. Sana ne bu işlerden? Böyle olunmadın. Öküzün konuşması sarstı beni derinden. Çift sürmeyi bıraktım, titriyordum gerçekten. Koşarak eve döndüm. Çıktım evin damına. Baktım, hacılar durmuş vakfeye Arafat'ta. Bu kadar uzak yerler nasıl görünüyordu? Hacıların feryadı kalp tutuşturuyordu. Uzaklar yakın oldu, gözlerden kalktı perde. Heyecanla titredim, indim dedim anneme. Kıymetli anneciğim, hak yoluna gireyim, Bağdat alimlerine ziyaret eyleyeyim. Bunları duyan annem pek fazla mahzun oldu. Bir müddet sessiz kaldı. Gözleri de çok doldu. Sonra da toparlanıp bana şunları dedi. Birden karar vermenin nedir acep sebebi? Gördüklerimi ona anlattım. O ağladı. Babamdan miras kalan seksen altını vardı. Kırk altın kardeşime 40'ı ayırdı bana. Yerleştirdi onları koltuğumun altına. Gitmeme izin verdi. Doğruluk sözü aldı. Nasihatlardan sonra Bağdat'a uğurladı. Allah selamet versin senin gibi oğlana. Allah için ayrıldım. Doyamamıştım sana. Ayrılmak çok güç geldi. Annemin gözü doldu. Küçük bir kervan ile tuttum Bağdat yolunu. Hemedan'a gelince haydutlar yolu kesti. Kervanımız basıldı. Biri yanıma geldi. Ey fakir delikanlı! Bir şey var mı yanında? Evet vardır. Hepsi de koltuğumun altında. Kandırdığımı sandı, beni bırakıp gitti. Biraz sonra yanıma başka birisi geldi. O da diğeri gibi aynı şeyleri sordu. Verdiğim cevaptansa pek fazlaca bozuldu. İki haydut birlikte reislerine gitti. Geçen konuşmaları baştan sona nakletti. Reis beni çağırdı. Kalktım icabet ettim. Mal taksim ediyordu. Hemen yanına gittim. O da haydutlar gibi. Param var mıdır söyle. Kırk altınım var ama dikili ceketime. Adamlara emretti. Ceketimi söktüler. Altınları çıkarıp huzuruna döktüler. Haydutların reisi çok şaşırdı bu hale. Sana neler oluyor? Neden söylersin böyle? Reise şöyle dedim. Söz vermişim anneme. Doğru konuşacağım. Zorlasa beni kimse. Haydutların reisi daha da şaşırmıştı. Eli dizlere vurup şöylece haykırmıştı. Sen etmedin hıyanet, verdiğin sözde durdun. Allah'a uymak için doğru dedin, kurtuldun. Tam bir teveccüh ile Hakk'a tövbe eyledi. Yanında olanlar da onu takip eyledi. Yol kesme desen bize hep reislik yapmıştın. Şimdi de tövbe için aynı şeyleri yaptın. Biz de tövbe eyledik, haydutluğu bıraktık. Yürüyelim Hak yolda, başka yollar karanlık. Kervanın mallarını hep geriye verdiler. Huzurumda ilk defa bunlar tövbe ettiler. Tövbe edenin hepsi bilin 60 kişiydi. Hepsi tertemiz olmuş, yeni doğmuş gibiydi. Yüz alim. Geylani'nin şöhreti cihana yayılmıştı. Bağdat'ın alimleri buna çok şaşırmıştı. Yüz tane. Zeki alim bir araya geldiler. Geylaniyi imtihan eylemek istediler. En zor sorular için her biri hazırlandı. Onlar meclisteyken şeyh yanlarına vardı. Göğsünden çıkan bir nur şimşek gibi parladı. Oradaki alimlerin göğüslerini yardı. Kalplerdeki sorular birden bire kayboldu. Hepsi mahcup, perişan, bu neden bilmiyordu. Geylani'nin yanında pek çaresiz kaldılar. Üst başlarını yırtıp feryatla ağladılar. Yüz kişi bir ağızdan hıçkırıp ağlıyordu. Onların bu feryadı gönüller dağılıyordu. Abdülkadir Geylani kalkmış idi yerinden. Kürsüye çıkıyordu. Hiçbir şey söylemeden o kürsüye çıkınca feryatlarda kesildi. Geylani yüz kişinin cevaplarını verdi. Keramet karşısında hepsi hayran oldular. Ona tabi olarak yılları doldurdular. Ebu'l Feth Hirevi, Şeyh Geylani hakkında Hirevi söyler şöyle. Kırk sene hizmet ettim Şeyh'im Abdülkadir'e. Bu müddet içerisinde yatsı abdestiyle geceyi geçirirdi tüm ibadet etmekle. Abdesti bozulunca tekrar abdest alırdı. İki rekat namazı akabinde kılardı. Yatsıyı kılar kılmaz odasına giderdi. Ondan başkası asla oraya giremezdi. Bir gece yatmış idim şeyhimin yakınında. O gece gördüklerim şöyle kaldı aklımda. Onu namazda gördüm, gecenin evvelinde. Namazı kısa sürdü. Sonra başladı zikre. O, Esma-i Hüsna'yı daim zikrediyordu. Bazen çok büyük idi, bazen küçülüyordu. Korkuyla bakıyordum. Ona çok hayran oldum. Onun yaptıklarından fazla heyecan duydum. Havaya yükselmişti. Sanki uçan bir kartal. Gözümden kaybolunca beni kapladı bir hal. Onu ben seyrederken bulunduğum mevkide, Ayakta namaz kıldı. Okudu uzun sure. Secdesi çok uzundu. Namaz bittikten sonra, Sabah vaktine kadar oturdu, etti dua. Nurla kaplanmış iken gelirdi selam sesi. O da karşılık verir, hayli uzun sürerdi. Hızır aleyhisselam ile görüşmüş idi. Çok yüksek makamlara şeyhim erişmiş idi. Edebi gözetmek Minen adlı kitapta Abdülkadir hakkında Akla sığmayan haller yazılıdır orada. Şeyh tam yirmi beş sene dolaştı sahralarda. Yerde biten otlardan yememiştir bir parça. Derede akan sudan bir veya daha fazla, Yıl aradan geçmeden içmezdi iki defa. Sahrada dolaşırken ol ile ihsan oldu. Bazen çok yiyecekler, eksiz nimetler buldu. Dağdan kopardığı şey, Hemen helva olurdu. Onu yemeye başlar, Karnını doyururdu. Tuzlu olan bir suyu şayet kuma dökerse, Tatlı su elde eder, Onu içer güzelce. Sonra Allah'a karşı, Edebi gözetledi. Böyle harika şeyler, Bir daha göstermedi dirilen tavuk. Bir kadın çocuğunu ona getirip dedi: Size tutulmuş gördüm bu oğlanın kalbini. Size hizmet ederek menzilleri tırmansın. Bir çarenin yanında bundan sonra ne yapsın? Genci yanına aldı Abdülkadir Geylani. Mücadele yapmayı hemen ona öğretti. Kısa zaman içinde tarikatta yol aldı. Konak menzillerini birer birer tanıdı. Şeyhe hürmet babında asla kusur etmedi. Böyle devam ederken bir gün annesi geldi. Oğlunu zayıf gören anne çok kederlendi. Çocuğunu bırakıp şeyhin yanına geldi. Oğlu yerde dışarıda kuru arpa ekmeği. Şeyh ise içeride yiyordu tavuk eti. Tahammülü kalmadı. Ona şöyle söyledi. Siz tavuk yiyorsunuz, oğlum arpa ekmeği. Kadının sitemini Şeyh Hazretleri duydu. Tavuk kemiklerine, kum kumbi iznillah buyurdu. Şeyhin sözü üzerine tavuk hemen dirildi. Heyecanlanan kadın hareketsiz seyretti. Şeyh kadına hitaben, oğlun olunca böyle, İstediğini yesin, canı neyi çekerse. Kadın çok pişman oldu, eyledi hemen tövbe. Çocuğunu bırakıp tekrar geldi evine. Ateş aldı gönlünü, hiç kararı kalmadı. Yürüdü şeyh yolunda, bıkmadı, bunalmadı. Geç olsa da anladı ona cephe alınmaz. Şeyhe muhalif olan dünyada felah bulmaz.'' Kırlangıç Meclisin üzerinde kırlangıç uçuyordu. Sesiyle zikredeni çok meşgul ediyordu. Abdülkadir Geylani şöyle dedi sonunda. Ey rüzgar, kuşun hemen başını koparsana. Kuş hemen yere düştü, şeyh dua eyleyince. Şeyh, kürsiden inerek onu aldı eline baş tamamen kopmuştu besmeleyi söyledi tüylerini okşadı kırlangıç da dirildi uçtu kırlangıç tekrar yükseltmedi sesini meşgul etmedi daha o şeyhin meclisini huzurda bulunanlar bu halleri görünce şeyhe hayran kalarak sokuldular iyice şarabın sirke olması Sultan'a ait şarap yanından geçiyordu. Üç er ile bir subay nezaret ediyordu. Şeyh Abdülkadir gördü şarap taşıyanları. Durun diye buyurdu. Hiç kimse aldırmadı. Şeyh bunun üzerine hayvanlara hitaben durun diye seslendi. Araba durdu birden. Subay ve erler birden bağırmaya başladı. Hepsi kulunç olmuştu tövbeyle ağladı onlar tövbe edince kulunç birden kayboldu bütün ağrılar gitti vücutlar sıhhat buldu seyit abdülkadir'in bitmedi kerhameti şarap fıçılarını açın diye emretti şarap fıçılarını açtılar şeyh emriyle şaraptan eser yoktu hepsi olmuştu sirke şarabı taşıyanlar Oraya toplananlar bu keramet üstüne hepsi hayran kaldılar. Çuvaldaki çocuklar birkaç cürahfizi geldi bir gün şeyh huzuruna. Dikilmiş iki çuval var idi yanlarında. Ey şey bak işte burada iki çuval var. Açıklayın bizlere içlerinde neler var? Şeyh bir çuval üstüne değdirince elini Burada yatan çocuk, kötürümdür, söyledi. Çuval hemen açıldı. Çıktı çocuk dışarı. Şeyhin dediği gibi, sakattı ahazaları. Şeyh elini uzatıp, Haydi kalk yürü, dedi. Çocuk kalkıp yürüdü, büyüledi herkesi. Diğer çuval üstüne elini dokundurdu. Buradaki çocuğun bir şeyi yok, buyurdu. İkinci çuval dahi hemen açılı verdi. Çocuk dışarı çıktı. Şeyh onu pek çok sevdi. Kerametleri gören hemen tövbe eyledi. Eteğine yüz sürüp bağlılığı gösterdi. O mecliste bulunan cemaatten üç kimse şeyhe muhabbetinden bayılıp düştü yere. Yere düşen talipler ahirete göçetti. Şeyhin kerametine takat getiremedi. O ve cinler. Seyyid Abdülkadir'e bir gün birisi geldi. Kızımı cinler çarptı diye ona söyledi. Derhal git falan yere, çizerken bir daire, Bismillah alaniyeti Abdülkadir söyle. O şahıs denileni aynen tatbik eyledi. Cinler bölük halinde onun yanına geldi. Reisleri o şahsın yakınına gelmişti. Etrafına bakınıp ona şöyle demişti. Ne istiyorsun bizden? Bizi niçin topladın? Herkesin işi vardır. Söyle nedir maksadın? Kızının hallerinden haber verdi reise. Cinler birden kaynaştı gitti hepsi bir yere. Kısa zaman içinde tekrar ona geldiler. Suçlu cinin işini orada bitirdiler. Bütün olup bitene o şahıs şaşırmıştı. Şaşkınlığı geçince onlara haykırmıştı. Sizler bizden daha çok bağlı oldunuz şeyhe. Ona itaat edip uydunuz tüm emrine. Zeyis şöyle söyledi. O bizim ve sizlerin... Bil gavsa azamıdır, uzaklar ona yakın. Öyle bir kimsedir ki, görür kötülükleri, heybetinden kaçarız, fark eder hep bizleri. Sıkışan talebe Mecliste olan biri, hayli sıkıştı bevli. Şeyhine bakıyordu, yardım ister gibiydi. Şeyh vazı keserek, indi merdivenlerden. Kürsü üstünde vardı, tıpkı ona benzeyen aynı ses aynı eda ile vaz eğledi mecliste bulunanlar hiçbir şey fark etmedi şey bevli sıkışanın elbise yeniği ile bedenini örtmüştü fark etmedi hiç kimse abdülkadir bir anda bevli sıkışan ile gözlerden nihan oldu gidilmişti bir çöle orada akar sular Büyük ağaçlar vardı. Bebli rahatça yaptı, sonra bir abdest aldı. Uymak için sünnete hemen namaza durdu. Selamı verir vermez birden mecliste oldu. Kısa zaman içinde başından geçenlere pek çok şaşırmış idi. Gözü takıldı şeyhe. Şey aynı kürsüdeydi, aynı şeyi diyordu. Mecliste bulunanlar hürmetle dinliyordu. Sahraya gidip gelmek, bevledip amdes almak, böyle olan halleri mümkün değil anlamak. Gavs-ı Azam ve Miraç. Mecmuul Fedailden şaşılacak bilgiler aktaran ulemamız şunları söylediler. Gavs ismi geçtiğinde akla hemen o gelir. Bu mübarek kelamı Hak Teâlâ vermiştir. Abdülkadir Geylani anlatır bunu şöyle. Sidretül müntehâda yetiştim peygambere. Cebrail gidemedi, ona şöyle söyledi. Ya Muhammed! Gidemem parmak kadar ileri. Hak Teâlâ ruhumu istifade kastıyla o makama gönderdi. Kavuştum peygambere. Onunla şereflendim onunla huzur buldum hilafete eriştim nimetlere boğuldum Huzurum sonsuz idi geçtim Burak yerine ceddim sırtıma bindi dizginlerim elinde birlikte uçup gittik Kabe Kâuseyn yerine giderken bana dedi ey oğlum beni dinle senin boynun üstünde benim iki ayağım, Senin ayaklarınsa üstünde evliyanın. Alimlerden bizlere şöyle rivayet gelir, Yeryüzünde tek gavs var, Seyyid Abdülkadir'dir. O şöyle buyurmuştur, Allah benim ruhumu, Muhammed'i görmekle bana ilham buyurdu. Bu şerefe erince, bana şöyle söyledi: Ya Muhammed, yanında kimdir bulunan kişi? Resulullah söyledi: Ben bilemem ya Rabbi. Sen her şeyi bizlerden elbet bilirsin iyi. Hatta hala devamla çocuğundan biridir. Damadın Ali oğlu şehit Hasan neslidir. İyi bil, iyi tanı i̇sm Abdülkadir'dir. O'dur benim mahbubum. O evliya piridir. Senin şanın nasılsa nebiler arasında, Onun da şanı aynı evliya arasında. Yüksek müjdeyi duyan Resul buyurdu şöyle, Ey oğlum! Rahatladım burada seni görmekle. Benim varisim sensin. Allah'ın mahbubu sen. Velayet, muhabbetle ayrılmazsın hiç benden. Dünyaya Geldiği Gece Babası Ebu Salih, bütün evliya ile rüyada görmüşlerdi peygamberi o gece. Resulullah buyurdu, Ey oğlum Eba Salih, senin bir oğlun oldu, yüzüne güldü talih. Hakkın ihsan ettiği o benim de oğlumdur. İnsanların iyisi Allah'ın mahbubudur. Onun şanı yücedir evliya arasında. Benim şanım nasılsa peygamber arasında. Gelmiş geçmiş nebiler, kitap inen resuller, onun gibi birini daim müjdelediler. Seyyid Abdülkadir'e itaat etmeyenler yakınlık zirvesinden mahrumluğa düştüler. O mürşitler mürşidi dünyaya geldiğinde 1100 tane çocuk da Geylanda doğdu gece. Onun doğduğu gece doğan bütün çocuklar din yolunda yürüyüp evliya'dan oldular. Abdülkadir Geylani Ramazan-ı Şerif'te Anneden süt emmedi, akşam vaktinden önce. Akşam vakti olunca, annesine emerdi. Gerçekten şu beyt ile izah etti kendini. Bebekliğim daima dillerde söylenirdi. Beşikte oruç tuttum, herkes bunu bilirdi. Seyyid Abdülkadir'in omuzunda var idi, Resulullah'ın ayak parmaklarının izi. 60 yaşındaydı. Doğduğunda annesi. Gerçek bir keramettir onun böyle gelmesi. Nurlu ve heybetliydi. Bakılamazdı ona. Onun gibi bir veli tanımamıştır dünya. Resulullahü Aleyhisselam ahlaki ondaydı. Yusuf Peygamberin de ondaydı güzelliği. Zamanın kutbu olacak. Ravdatü'n Nevazır'da Hasan Basri'ye hakkında kıymetli bilgi vardır. Şunlar da var orada. Abdülkadir Geylani diye biri gelecek. Sohbetleri şifadır. Büyük Gavs olur gerçek. Zamanın kutbu odur. O mürşitler mürşidi. Ta kıyamete kadar gelmeyecek böylesi. Abdessi zikir Gülzar Bostan adlı bir kitapta yazıyor. Celal sıfatı ile bedeni nurlanıyor. Seyyid Abdülkadir'in başlangıç zamanında Hakk'ın celal sıfatı pek galip idi onda. İsmini bu sebepten Abdessiz zikredenin başını bedeninden ayırırdı. Bu niçin? Rasulullahı gördü bir gece rüyasında. Bu halini terk eyle diye söyledi ona. Sonra devam ederek şöyle dedi Seyyide. Bir zaman gelecek ki kıymet verilmez isme. O zaman yaşayanlar hürmeti gözetmeden, Hak ve benim ismimi der besmele çekmeden. Bu rüya üzerine Abdülkadir Geylani, Ümmete merhametten o işi terk eyledi. Bazılar şöyle diyor, abdestsiz zikredenler birdenbire ölünce bu hali terk ettiler. Abdestsiz zikretmedi kimse Allah ismini. Böyle yapan kimseler korudu kendisini. Bağdat'ın evliyası bunun için toplandı, şeyhe iltica edip onun katına vardı. Ya şeyhim, ya efendim, acıyınız kullara. Bu zor işi kaldırın, zikredelim Allah'a. Abdülkadir Geylani şöyle dedi onlara, ''Ben de istemiyorum.'' Allah buyurdu bana. Abdülkadir Geylani, ismimi ettin yüce, ben de seni eyledim büyüklerden bir yüce. Bunu asla unutma, izzetin karşılığı daima izzet olur, bu unutulmamalı.'' Büyük şeyhler diyor ki Seyyid Abdülkadir'in rızkı daralır ismini abdestsiz zikredenin. Bir kimse adak yapsa Cenabı Allah için sevabı olmalıdır Seyyid Abdülkadir'in. Mümin cuma gecesi okusa bir Fatiha Rasulullah'tan sonra bağışlamalı ona. Seyyid Abdülkadir'den isterse yardım, medet, Dileği hemen olur, çekmez asla hiç zahmet. Kendi malından yerken, Arada birkaç kere, Fatiha okuyarak, etmelidir hediye. Düğümler hep açılır böyle yapan kimseye, Onun daima ismi söylenmeli abdestle. Her gün böyle yapanlar, Sıkıntı çekmez asla. Günahları silinir, kavuşurlar bolluğa. Ölüyü diriltmesi. Abdülkadir Geylani bir mahalden, büyük münakaşaya şahit olmuştu birden. Münakaşa edenin biri idi Müslüman, muhatap olan ise ne yazık Hristiyan. Şeyh yaklaştı usulca. Maksadı öğrenmekti. Müslüman olan şahıs, ona şöyle söyledi. ''Ya şeyhim, ya efendim, bu şahıs Hristiyan. İsa üstündür diye söyler bana durmadan. Ben ona diyorum ki, nebilerin seyyidi Muhammed Mustafa'dır. Bu böyle bilinmeli. Geylani İseviye, İsa'nın üstünlüğü hangi delil iledir? Böyle demek mümkün mü?'' İsevi şöyle dedi, Peygamberimiz İsa ölüyü diriltmiştir. Hiç yapar mı Mustafa? Muhammed ümmetinden ölüleri dirilten bir yiğit çıkar mı ki inanayım gerçekten? Abdülkadir söyledi, bunları duymam yeter. Doğru söylersin ama değilim ben peygamber. Sadece Müslümanım, uyarım peygambere. Ölüyü diriltirsem, uyar mısın bizlere? İsevî kabul etti, mümkün görmediğinden. Toplanmıştı cemaat. Olur muydu gerçekten? Herkeste korku vardı. Tüm kalpler ürpermişti. Bu büyük mucizeyi peygamber göstermişti. Peygamber varisleri böyle bir mucizeyi, Hristiyan bir şahsa gösterebilir miydi? Şeyhin seveni çoktu ama tereddüt vardı. Sonu neye varacak diye mırıldanırdı. Harab olmuş kabristan hem de çok eskiydi. Abdülkadir Geylani, İseviye söyledi. Sizin peygamberiniz ölüyü diriltirken hangi sözü söylerdi bilmeliyim gerçekten. Hristiyan söyledi, Allah'ın izniyle kalk diye buyururdu, ölü uyardı emre. Abdülkadir söyledi, burada yatan kimse dünyada yaşıyorken şarkıcıydı biline. Şarkı söylerken onu istersen dirilteyim, nasıl arzu edersen sen söyle ben edeyim. Nasıl istersen söyle imkanı yok olamaz. Ölüleri dirilten İsa'dan başka olmaz. Meraklı insanlarla metruk kabristan doldu. Kalplerde korku vardı, heyecan artıyordu. Abdülkadir Geylani daldı düşüncelere. O şarkıcı ölüye bağırdı yüksek sesle. Benim ismimle diril diye hitap eyledi. O şarkı söyleyerek kalktı, hemen dirildi. Hristiyan şaşırdı kerameti görünce, hemen Müslüman oldu, temizlendi iyice. Boğulan çocuk. Çocuğu nehre düşen yaşlı bir kadın vardı. Geri dönmeyince de gece gündüz ağlardı. Ümidi kesilince oğlunun dönmesinden imama koşup geldi. Şöyle söyledi hemen. Oğlum nehre düşmüştür. Çok bekledim, çıkmadı. Kabaran azgın dalga bir daha bırakmadı. Getiremez oğlumu senden başka hiç kimse. Kavuşmak istiyorum. Ne olur dua eyle. Abdülkadir Geylani ona şöyle buyurdu. Tereddütsüz eve dön, göreceksin oğlunu. Yaşlı kadın sevindi, tuttu evin yolunu. Pek ümitli aradı, bulamadı oğlunu. İkinci defa çıktı Seyyid'in huzuruna. Oğlum eve gelmemiş, neler olmuş oğluma? gavs Azam söyledi, rahat et, hüzünlenme. Oğlunu istiyorsan gitmelisin evine. Hüzün kalktı üstünden, tekrar geldi evine. Görmeyince oğlunu kan sıçradı beynine. Tekrar Seyyid'e geldi, arz etti durumunu. Murakabeye daldı. Ona şöyle buyurdu. Biliyorum, şaşkınsın, bana itimat eyle. Onu görmek istersen, gitmelisin evine. Kadın döndü evine, baktı çocuk içeride. Bu lütfundan dolayı etti Allah'a secde. Seyyid bunu duyunca ellerini kaldırdı. Nazlı veli olarak Hakk'a şöyle yalvardı: "Ya Erhmer Rahimin, neden mahcub eyledin? Benim gibi acizi bana bildirir misin? Şöyle hitap gelmiştir Allahü Teala'dan: 'Dirilsin' diye çocuk yaptığın o dua'dan, melekler o çocuğun parçasını topladı. İkinci dua'daysa dirilerek ayıldı. Üçüncü dua ise çok içten geldi bana. Çocuk nehirden çıkıp kavuştu anasına. Abdülkadir Geylani, Rabbine dedi şöyle, Her şeyi yaratmışsın, sade bir ol emrinle. Zaman kalkmış aradan, sensin bizi yaratan. Kıyamette de aynı zaman geçmez aradan. Beden parçalarının bir araya gelmesi, dirilmesinden sonra eve gönderilmesi, senin için çok küçük bir iştir ya Allah'ım! Gecikmekteki hikmet nedendir anlayayım? Kadir olan Mevla'dan bir nida geldi şöyle. Kalbin kırıklığının karşılığıdır böyle. Gavsa azam inledi. Ben mahlukum ya Rabbi! Bu yüzden de sormuşum, bağışlayınız beni. Ona bir hitap geldi, deniliyordu şöyle. Cuma seni görenler veli olur biline. Toprağa baktığında o hemen altın olur. Zulmette olsa cihan sana uyan kurtulur. Sevap tesir babında senin isimlerini, isimlerimle kıldım. Anla sen kıymetini. Senin isimlerinden birini dese kimse ismimden birisini okumuştur biline. Erkek çocuk. Seyidin sohbetine talipler akıyordu. Bir gün bir şahıs gelip şöyle bir soru sordu. Burası yüksek kapı. Hacetler kıblesidir. Asiler sığınağı, kurtuluşum yeridir. Dilerim Allah'ımdan erkek çocuğu versin. İsteyim sade budur, sen de bunu bilirsin. Gavs-ı söyledi, Allah'tan dileğimdir. Muradın nasıl ise o sana verecektir. Bu sözler üzerine o şahıs aksatmadan, Meclise gelir oldu. Arttı ondaki iman. kadir Mutlak Allah ona bir çocuk verdi. Nur topu kız çocuğu. Oysa erkek isterdi. Çocuğu aldı şahıs. Hemen koştu huzura. Ben erkek istemiştim. Buysa benziyor kıza. gavs Azam söyledi. Erkek bekleyen şahsa, Onu sar, eve götür. Başkaca bir şey sorma. Adam evine döndü. Baktı hemen çocuğa. Kız erkek olmuş idi. Şükreyledi Allah'a. ateşperes intli. Meyan azametullah şu şekilde anlattı. Burhanpur beldesinde, Hintli bir adam vardı. Evimize biteşik bir hanede yaşardı. Büyük zenginlerdendi. O ateşe tapardı. Seyyid Abdülkadir'e tam itikadı vardı. Neslindenim diyerek her yıl ikram yapardı. Her yıl hazırladığı çeşit çeşit yemekler fakiri davet eder, verirdi ziyafetler. Yaptığı tüm hayırlar Abdülkadir içindi. Fakire yardım eder, onu sevindirirdi. Bir gün o Hintli öldü. Elzemdi onu yakmak. Muvaffak olunmadı, boşunaydı uğraşmak. Toplanan odunların üstüne yağ koydular. Hintliyi yakmak için üstüne yatırdılar. Odunlar yandı gitti, Hintli asla yanmadı. Bu hali seyredenler hiçbir şeyi anlamadı. Uzun uzun konuştu o Hintli'nin dostları. Madem ateş yakmadı, nehire atılmalı. Hintli suya atıldı. Sonra eve gittiler. Ateşin zararından hepsi de emindiler. Evliya'dan birisi Gavsı gördürü ya da o Hintli evladımdır. O oldu mürid bana. İsmi Sadullah oldu. Ehlullah'ın katında. Onu nehirden çıkar. Yıka koy bir mezara. Dünya ve ahirette benim hiçbir müridim ateşte yanmaz asla. Böyle bildirdi Rabbim. Nimetinden dolayı hakka şükürler olsun. Nefsine uyanlarsa bizlerden ırak olsun. Şah-ı Nakşibend Abdülkadir Geylani cemaatle birlikte terasta oturarak dalmışlardı sohbete. gavsül Azam bir ara dönmüştü Buhara'ya. Sohbet uzadı gitti. Rabet yoktu dünyaya. İşte tam bu sırada Buhara tarafından güzel bir koku geldi. Hissetti veli olan Abdülkadir Geylani onlara dedi şöyle: "Vefatımdan geçecek 157 sene. Allah'ın veli kulu doğacaktır o zaman. İsmi Bahâeddin'dir. Kurtulur ona uyan. Kavuştuğum nimetin aynına kavuşacak." inkar eden küfürde uyanlar kurtulacak. Vefat ettikten sonra geçti dediysen doğdu şahın akşebent bütün insanlar bile. Gencin tevazusu. Şöyle dedi Geylani Allah ilhamı ile. Benim iki ayağım veli boynu üstünde. Bu sözü duyan mürit, boynu indirdi yere. Muiniddin çeştiyse, başını koydu yere. O genç şöyle söyledi, hiçbir kaygı duymadan, Şeyh başımın üstünde, bilmeli bunu insan. Bu durumu gösterdi Hak Teâlâ Seyyide. Evliya hayret etti, imrendiler bu gence. O genç, Herkesi geçti, tevazu ve edeple yükseldi Hakkatına, mahbub oldu Resul'e, kısa zaman içinde edebinden dolayı yükseldi balalara, terk eyledi dünyayı. Hint tasarruf dizgini hemen ona verildi, ardınca koştu aşık, o genci rehber bildi. Tar dedilen veli birinin hali gitti mukarreh velilerden kurtulamadı asla el alemin dilinden herkes onun hakkında daim konuşuyordu alemlerin rabbinin merdududur diyordu merdud olan o veli düştü hemen yollara 360 veliden talebe iledi dua Halden düşen veliye olmadı yardımları. Levhil mahfuzda adı şakiler yanındaydı. Baktı artık çare yok. Kimse bakmaz yüzüne. Yüzünü siyah heyleyip geldi Abdülkadir'e. Abdülkadir Geylani onu mahcup görünce hemen yanına aldı. Söyledi ona şöyle. Reddedilen gel bana Allah'ın izniyle birlikte dua edip yapışalım sebebe. Ellerini kaldırıp içten pek çok yalvardı. Merdud olan veli ise kırık kalple ağladı. Hak Teâlâ buyurdu, 360 evliya şefaat istediler, kabul etmedim asla. Levhil mahfuz üstünde şakidir onun ismi. Bunu bilmiyor musun? Hitabı hemen geldi. Ya Rahimin, merdudu makbul eden, senden başka olmaz, yoktur başka söyleyen. Hak'tan bir hitap geldi bu sözler üzerine. Ne istersen öyle yap, keder verme gönlüne. Abdülkadir Geylani Tard edilmiş veliye Haydi yıka yüzünü Başlamalısın şükre Hak hala ismini Eyledi Saidlerden Üzülme bundan sonra Şakilik gitti senden Seccade Melfuz-ül atlı adlı kitapta yazar Seyyid Hasan askeri bir gün ashabı toplar. Seccadesini verip içlerinden birine, Ulaştırınız bunu Seyyid Abdülkadir'e. O beşinci asırda birin zuhur edecek. Sohbet bereketiyle yeryüzü şenlenecek. Bunu iyi koruyun. Daha ölmeden önce emanet eyleyiniz güvenilir birine. Seccade iyilerden dolaşarak ulaşsın. Onu iyi saklayın bir leke bulaşmasın. O zuhur eyleyince kendine verilecek Eteğine yapışıp selamım söylenecek. Köleler. Gavsa Azam gün geçmez köle satın alırdı. Onlara azad eder, giydirir, donatırdı. Hiç ara verilmeden bu hizmeti yapardı. Azad olan köleler yanından ayrılmazdı. Sohbetlere katılır, feyz alırdı kalbinden. Vahdetle bütünleşir, ayrılmazdı peşinden. Hırsız! Abdülkadir Geylani, Bağdat'a gidiyordu. Yolda birini gördü. Etrafı gözlüyordu. Yolda duran o şahsı pek şüpheli bulmuştu. Doğru yanına varıp ona şöyle sormuştu. ''Hey, baksana arkadaş, burada ne arıyorsun? Hareketlerin tuhaf, kimleri bekliyorsun? Hırsız pek pervasızca, bu çölde yaşıyorum. Gelip geçen yolcuyu durdurup soyuyorum.'' Abdülkadir Geylani çok yazık bu haline ismin hak divanında şaki oldu biline. Bu sözü duyan hırsız şöyle dedi kendine. Bu her şeyi biliyor benzer Abdülkadir'e. Hırsızın düşüncesi nedir o anlamıştı. inci gibi sözleri şöyle sıralamıştı. Tahmin ettiğin gibi Evet, ben Geylani'yim. Allah'ın izniyle kalptekini bilirim. Bunları duyan hırsız attı kendini yere. Ağlayarak yalvardı Seyyid Abdülkadir'e. Ya seyidim Efendim! Bana merhamet eyle. Beni Hakk'a ulaştır. Taliplerinden eyle. Abdülkadir Geylani acıdı pek çok ona. Aff olması babında yalvardı Yaradan'a. Bu içten yalvarmayı Allah kabul eyledi. Hırsızın irşadı da kendisine verildi. Öyle irşad eyle ki, o hırsız kutup olsun, makbul kullarım gibi nimetlere gark olsun. Bu hitap üzerine ona teveccüh etti, tattı İslam yolunu, balalara yükseldi